soluna Muhammed. naam allahumma salla ala shafii dhunubina muhammad allahumma salla ala muhammadin ala muhammad khalli ala tabib inna wa qurrat a'yunina muhammad ta'awazu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين به الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولر أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به شر الندامة لما رأوا العذاب رقضي بينهم بالقسط رقضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وبلغنا. Resulühün nebiyü'l-kerim سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لَا فَهْمَ لَنَا إِلَّا مَا فَهَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْجَوَّادُ الْكَرِيمِ رَبِّ شَرَحْ لي صدري. tel millisani yefkohu kavli Allahumme ekrimna sehmen nebiyi ve hufza'l murselin ve ilham malaiketin mukarrabin Amin. Ve kâle el-Nabiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem El-Keyyisu mendane dâne nefse ve amile lima ba'del mevtü. İlâ Âkhri'l-Hadîs Sabaka Rasûlullah Fî mâ kal Evke mâ kalen Nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Aziz ve muhterem cemaati Müslümin, hatırlatmakta faide görüyorum. Namazhane-i Şerif'ten önceki derslerimizi Yunus Suresi Celilesinden yapıyorduk. Yani sırasıyla inşallah bu sureyi tamamlayacağız. Cenab-ı Hakk'ın verdiği fırsatı kullanarak, imkanı kullanarak inşallah. Ancak araya Ramazan-ı Şerif girdiği için Ramazan'da da ivedilikle diyeyim yeni uydurma tabiriyle acele olarak ele alınması gereken üzerinde durulması gereken oruç gibi, zekat gibi meseleler bulunduğu için Ramazan vesilesiyle sureyi ara verdik. Yani dersleri başka mevzulardan yapmaya gayret ettik. eh Ramazan-ı Şerifi de hamdolsun bitirdik. Hayırlısıyla bitmiştir inşallah. Bizden müşteki değildir. Yine eski sıramıza döneceğiz inşallah. Yani bu sureyi ikmal etmeye çalışalım. Birlikte siz de usanmayın. Gene aynı mevzu gibi geliyor. Halbuki sure içindeki ayetler değiştikçe mutlaka mevzular değişiyor. Ama değişmeyen bir tek mevzu var. Biz bu hayata bizi getirene kulluk yapmak üzere getirdik. Ve maahlakul cinne ve'l insa illa buyuruyor Cenab-ı Hak. Ben cinleri de insanları da ancak ve ancak bana kulluk yapsınlar, beni tanısınlar diye yarattım. Yaratılışımızın gayesi budur. Yaratanın gözettiği maslahat budur. Ne işlenirse işlensin, hangi mevzu ele alınırsa alınsın, oradan mutlaka kulluk meselesi işlenecektir. Yani mücadele bu. Allah nasıl kul olmamız gerektiğini bize beyan buyuruyor. Biz de nasıl kul olmamız gerektiğini anlayabilmenin, tabbik edebilmenin gayreti içine girmeliyiz. Ama kulluğun değişik şekilleri ortaya çıkacaktır. Mevlana gibi demeliyiz. KADDES ALLAHU Son derece güzel bir ifadesiyle buyuruyor ki Mevlana Ey Yüce Rabbim diyor. Ey Yüce Rabbim. Her kul diyor, her köle sahibi tarafından azat edildiği zaman Serbest bırakıldığı zaman, hürriyetine kavuşturulduğu zaman sevinir diyor. Kölelikten kurtuldum diye hürriyetimi elde ettim, azad edildim diye her köle sevinir. Ben hissediyor. Ben ise sana kul olduğum, köle olduğum zaman en büyük sevinci hissediyorum senin kulluğundan uzaklaştığım zaman değil, sana kul olduğum gün asıl neşemi buluyorum, en büyük şöhretimi, şerefimi, rütbemi elde etmiş oluyorum. <gülüyor> Biz de bu anlayışla yürümeliyiz. Yani Allah'a ne ölçüde kulluk yapabilirsek, ne ölçüde onun kulu olduğumuzu hissedebilirsek o zaman izzetimiz, şerefimiz artıyor. <gülüyor> Yoksa ben ibadetin dışındayım, camilerde ne işim var, Müslümanlıkla ne bağlantım var diyenler mutlaka zararlı çıkacaklar. <gülüyor> Ve zarar etmişlerdir onlar. Hiç bunun ötesinde bir şey yoktur. Benim Biraz siterim var bu cemaate. Bu cemaat deyince şurada oturanları kastetmiyorum tabi sadece. Ama siz de içindesiniz. Abi. Din meselesi ortaya çıktı mı? Din meselesi ortaya çıktı mı? Din konuşuldu mu? Cemaat çok çabuk bıkıyor. Mesela duya geldiği bir mevzu işleniyor. Diyelim ki namaz, diyelim ki oruç, diyelim ki zekat, diyelim ki alışveriş neyse yani daha önce duyduğu az veya çok bazı meselelerini kavradığı bir mevzu kürsüye geldi mi cemaata bir usanma hissi geliyor. Ya bu bildiğimiz konu diyor ya. <Gülüyor> Müslüman bu değil. Müslüman, dinlediği meseleyi sonuna kadar kavramaya çalışan bir insan olmalı. Sonuna kadar. Yani ben onu ucundan, kenarından, bir köşesinden biraz bellemiştim, biraz öğrenmiştim demekle yetinmemeli, Duyduğunu tekrar duymalı, tekrar duymalı, tekrar duymalı ve derinlemesine kavramalı. Derinlemesine kavramalı. Ara sıra ben size bir şaka yapıyorum. Bak bunu sorarım diyorum. O size şaka gibi geliyor. Yani bir gün onu size soracaklar demekti. Bunu burada bellersem arayacağı yerde cevabına muktedir olursun. Bellemezsen ne yapacaksın? Onun için efendim bu duyduğumuz konulardan birisidir, o mevzulardan birisidir deyip de bir usanma belirtisi göstermeyeceğiz. Ebu Hanife'nin kelamını naklediyorum. Bu kadar geniş bilgiye nasıl ulaştın diye soruluyor kendisine. Rahimullah. O da cevaben diyor ki en iyi bildiğim bir mevzu da anlatılsa hiç bilmeyen gibi ben onu dinlerim hiç duymamışım ömrümde ilk defa duyuyormuş gibi en iyi bildiğim mevzu dinlerim ve her defasında yeni bir şey elde ederim. gerçekten bu böyledir her anlatış bir başkadır her anlatış sonunda doğan anlayış bir başkadır. Hani demiyor musunuz siz de zaman zaman ''Hayret bunu duymuştum ama ilk defa böyle anladım.'' Allah yeni bir anlayış lütfediyor hakikaten. Bir bundan müştekim, <gülüyor> yani çabuk bir de dinin tamamına talip çıkmıyoruz nelerdir bu cümleleri tekrar ederim ben dinin sanki tamamından sorumlu değilmişiz gibi tamamından Mesul değilmişiz gibi bir cüzgüğyle bir parçasıyla yetinmeye kalkışıyoruz Halbuki İslam dinindeki bütün hükümlerden sorumluyuz hepsinden mesulsün yani bütün emirler seni ilgilendiriyor, bütün yasaklar seni ilgilendiriyor. E bunları, bizi ilgilendiren bu mevzuları bilmeden nasıl yapacağız yani? Bunun da mutlaka idraki içinde olmalıyız. Ne yapıyoruz biz? Yani karşımıza çıkan Müslümanları, kendimiz de öyleyiz, kendimiz de öyleyiz, İnsanlara da böyle karşılamak istiyoruz. Dininden çok az bir şey yaşıyor adam. Yani İslam bir bütün. İslam bir bütün. Önüne gelen her şeyi yaşaması lazım. Ne demek her şeyi yaşaması lazım? Bir Müslüman sabahleyin uyandı. Uykudan uyanma şeklinden başlayacak. Yatağından nasıl kalkacak bu adam? Tamam uyandı. Uyanır uyanmaz söyleyeceği ilk cümle ne olacak? Nasıl bir duayla yataktan çıkacak? Oradan başlayacak. Uyandığı andan tekrar o yatağa gireceği akşam olacak. Yatağına girecek. Yatağa girdiği ana kadar akşama kadar nelerle karşılaşıyor bu adam? Gidiyor, geliyor, konuşuyor, alıyor, veriyor birçok şey. İşte o günlük hayatını dinine uygun bir şekilde geçirme mücadelesi vermesi lazım. Efendim oturayım işte şunlar şunlar. Böyle bir şeyi ayırmaya gerek yok. Akşama kadar bir yılın meseleni olacak acı olur, tatlı olur efendim uzun olur kısa olur her neyse karşılaştığımız her işi Allah'ın dinine uygun olarak yapabilmenin mücadelesi içinde olacağız. Dinin tamamına sahip çıkmak bu demek. Ama bugün şu meseleler çıktı bunlara yarın başka şeyler çıkabilir onlara Öbür gün başka şeyler çıkabilir. Yani ben önüme gelen her işi mutlaka dinime göre yürüteceğim kararında olmak zorundayız. ve bazı hükümler var ki bunları havale ediyoruz biz, bu beni ilgilendirmez. E, Kim ilgilendirir bu? Bu din Müslümanların dinidir yani Müslümanlarca öncelikle yürütülmesi gereken bir dindir. E, Müslüman olmayanlar e, onların da Müslüman olmak gibi bir görevleri var. Onlar önce İslam'ı kabul etme mücadelesini verecekler, kabul edenler de yaşamak mücadelesini verecekler. Herkesin yani dersinin geldiği bir nokta var, sırasının geldiği bir yer var. Böyle İşi yarım tutma anlayışını terk edelim. Bu dinin tamamından ben sorumluyum. Allah'ın bütün emirleri bana da emirdir. Bütün yasakları benim için de yasaktır. Bilinmesi, öğrenilmesi gereken bütün hükümler beni de çok yakından ilgilendiriyor. Anlayışı içinde bu işin içine girmemiz lazım. Bu vesileyle şunu söylüyorum devamlı, Kur'an öyle bir kitaptır ki, bu kitabın tamamını, 6666 ayetini, 114 suresini, ya zaman ayırmak suretiyle, zaman ayırmak suretiyle, ehlinin önüne oturup, Olmalıyız, öğrenmeliyiz öğrenci olacaksın talebe olacaksın 114 sureyi okuyacaksın veya ona imkanın yoksa oturup dinleyeceksin o yolda emek sarf etmiş olan insanlardan Kur'an'ı ya oturup dinleyeceksin veya zaman ayırıp öğreneceksin Tamamından sorumluyuz. ve sorumluyuz, bu kitabı bilmeden nasıl tatbik edeceğiz? Nasıl yürüteceğiz? İşte asıl sıkıntı buradan doğuyor. Müslüman diyor ki, buralar beni ilgilendirmez. E kim ilgilendirir? Yahudi diyor ki, benimle hiç ilgisi yok Kur'an'ım. Hristiyan diyor, benimle zaten ilgisi yok. Müslüman da Yahudi ve Hristiyan'ın ifadesiyle e, benimle ilgisi yok diyor. Müslüman layık olmuş bir defa. Dini hayatından sıyırmış. Bu ticarettir. Din niye karışsın buna diyor. Yani senin ticaretini kimler yönlendirecek peki? Kimler şekillendirecek? Hele din karışmasın da kim karışsın da karışsın Siyasetine din girmeyecek ziraatına girmeyecek sanatına girmeyecek aile hayatına girmeyecek şahsi hayatına girmeyecek e din nerede yaşayacak bunlar olmaz bu din anlayışıyla bizim gerçek dindar olmamız zorlaşıyor ama bir ümit kaynağımız var bir hadis-i şerif var Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün buyurdular ki, ashabına hitaben buyurdular ki, siz bugün beyyine üzerindesiniz. Yani her işinizi bilerek, bilerek, anlayarak, kavrayarak yürütüyorsunuz. Öyle bir zamandasınız ki bugün, o gün için söylüyor peygamberimiz, dininizin onda birini ihmal edecek olsanız, dininizin onda birini eksik bırakacak olsanız, helak olursunuz diyor peygamberimiz. Sahabe nesline böyle buyuruyor, dininizin onda birini eksik bıraksanız, ihmal etseniz helak olursunuz. Ama öyle bir gün gelecek ki, ümmetim öyle bir dönemle karşı karşıya gelecek ki o gün dininin onda birini yapan da kurtulacak. Dininden sadece onda birini yapabiliyor. Onda dokuzu ihmale uğruyor yahut yapılamıyor, terk ediliyor ama onda birini yapabilen kurtuluyor. Yani biz o günlere geldik mi? O noktalara geldik mi? Bilmiyorum. Ama gelmiş gibi olsak bile kendimizi gelmemiş kabul edelim biz. Kolay değil. Kolay değil bu iş. Fakat böyle bir talakki içinde hiç olmazsa benim mücadelem Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman senin yaşaman için tatbik etmen için anlaman için koskoca bir kitap gönderdim. Diyecek cenab Hak meleklerin mezara iner inmez sordukları sorular içinde ve ma kitabı kitabın hangisidir? Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin hangisidir? Kitabın hangisidir? Kıbleme neresidir? Mezarda adı münker ve Nekir olan o iki meleğin kesinlikle ihmal etmeyecekleri, soracakları soruların içinde bu da var. Kitabın hangisidir? Ne diyeceksin? Bilmem ki. Bilmem ki. İşte bilmem planın romanlarını okurdum ben, planın hikayelerini okurdum diyemeyeceksin herhalde. İnandığın dünya ve ahiret hayatını düzenleyen kitap hangisidir sorusu sorulacak. Eh, ucundan kenarından belki Kur'an diyeceksin. Ne bilirsin bu kitaptan diye sorarlarsa bir şey yok. Bu kitabı ben bırak bilmesini, doğru tutmasını da bilmiyorum. Yani birçoğumuz var ki şu kitabı uzatsam eline versem, hani böyle bakanın okuyabileceği şekilde, yani yazılar doğru gelecek ki karşınıza okuyabilesiniz. Doğru tutmasını vallahi milyonlar bilmiyor, yeminle söylüyorum. Bilmiyor ya, hiç irtibatı yok Kur'anla hiçbir bağlantısı yok. Tutmasını bilmeyen, yüzünden okumasını da bilmiyor, Ondan lüzumlu birkaç sureyi de namaz kılabilmesi için, ibadet yapabilmesi için de öğrenmemiş, ezber etmemiş. Halbuki tamamından sorumlu bu kitabın. Tamamını bellemesi lazım, kavraması lazım. ya e bu soruya nasıl cevap vereceğiz şimdi? Nasıl sorulacak? Bakalım bir şey olur, hiçbir şey olmaz söylenenlerin hepsi gerçektir. Hiç bunun su götürür bir tarafı yoktur. Hazırlığımızı yapmamız lazım çünkü öyle bir yere gidiyoruz ki orada dünyada geçerli olanların hiç birisi geçerli olmayacak. Bu sabah dikkatimi çekti. Acaba dedim Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in ahiret inancını anlatan ayetlerinin tamamını ben bu cemaate anlatabilmiş miyim? Kendi sorumluluğum gözümün önüne geldi. Yani neden kaynaklanıyor bütün bu yanlışlıklar? Yani bir adamı suç işlemekten geri alacak, frenleyecek ne var ortada? Eğer ben bu suçu işlersem yakalanırım mahkemeye götürülürüm kanunlar beni cezalandırır düşüncesi suç işlemeyi engelliyor yani bu davranış benim mahkemeye düşme sebebim olur mahkeme de bana bir ceza verir işte o cezaya çarpılmamak için bu suçu işlemeyeyim diyor adam her ahiret inancı da böyle otursa, eğer dünyada dinime uygun yaşamazsam ahirette de hakimi bizzat Allah olan bir mahkemenin önüne çıkarılacağım, orada cezalandırılacağım inancı tam otursa ahiret hesabı olsa yaptığımız her işi ahirette hesabını verecek Düşünceler içinde yap, yapsak yapar mıyız? Yapılmaması gereken yahut yapmadığımız birçok şeyi yaparız. Yaptığımız birçok şeyi de terk ederiz. Niye yapılması gerekeni yapmıyoruz veya yapılmaması gerekeni yapıyoruz? Çünkü hesap fikri yok kafamızda bize. Öldükten sonra dirilmek ve dirildikten sonra da hesaba çekilmek hesabın şekline göre ceza veya mükafata şartılacağımız inancı yok denecek kadar az. Usule öleceğiz diyoruz. Hiç. Bizde öleceğini kabul eden, ölüme göre hazırlanan bir göz var mı? Böyle bir şey görülüyor mu size yani Allah aşkına? Kim bakarsa baksın bizim suratımızdan böyle bir şey okunmuyor. Bunlar Ölmeyecek tiplerin simaları diyorlar. Hiç ölümden sonraki hesabı ciddiye mi alıyoruz biz? Ama demek ki bu millete öldükten sonra dirilme inancı, ahiret inancı yeterince anlatılmamıştır. O kanaate vardım. Çünkü Kur'an'da buna ait ayetler, yüzün üstünde, yüzlerle ifade ediliyor ve bu kadar çok ayeti ben düşündüm, kürsüden anlatmış değilim ya. Yani. Eğer bu insanların ahiret inancı zayıfsa, korkarım ki bu eksik anlatışın burada payı büyük. Tam mı izah edilemedi, tam mı anlatılamadı, tam mı öğretilemedi, bu insanlar niçin ahireti hesaba katmadan icraatlarını yürütüyorlar. Şimdi sıramızdaki ayet de böyle bir ayet. Ahirette karşımıza çıkacak tablolardan birisi <gülüyor> Cenab-ı Hak buyuruyor ki <gülüyor> bu ayet çok tekrarlanır Kur'an'da. Velev enne likülli <gülüyor> nefsin zalem. şayet diyor Cenabı Şayet zalim olan buradaki zalim kafir manasındadır. Yani zulmeden yani küfre saplana, inkara saplana İslam dinini reddeden her insanın her insanın olsa her insana ait olsa, ma fil as, yeryüzünde bulunan, dünyada yeryüzünde bulunan bütün servetler, bütün varlıklar, bütün zenginlikler, toprağın altındaki ile üstündeki yeryüzünde bulunan her şey, kafir olan bir nefse ait olsa adam ahirete gidiyor. Herkes gidecek mutlaka Allah'ın huzuruna zalim sıfatıyla çıkan yani kafir sıfatıyla çıkan bir nefis, bir canlı bir insan yeryüzündeki bütün zenginliklerin sahibi sıfatıyla gitse her şey onun Niçin ama bunlara sahip gitse? Leftedet bir. Yani kurtuluşunu sağlamak üzere bunları feda edebilmek için, fidye olarak ödeyebilmek için. Yine faydası yok. Faidesi olmayacaktır diyor Cenab-ı Hak. Yani bir adam dünyada ne kadar zengin olabilir? ne kadar zengin olabilir? Tek başına bir kişinin dünyadaki bütün servetlerin, bütün varlıkların, bütün zenginliklerin sahibi olması mümkün müdür? Böyle bir zengin görülmüş müdür? Böyle bir zengin var. O da yalnız Allah. Bir başkası değil. Ki hemen Ayetin devamında gelecek. Ela innellillahi mahfissemawati velar. Haberiniz olsun, gözünüzü açın ey insanlar. Göklerde ve yerde var olan her şey Allah'a aittir. Onun her şeye yalnız o sahip olabilir. Yerdekine, göktekine, yeryüzünde yaşayanlar, gökte yaşayanların hiçbirisi her şeyin sahibi olamaz. Olduğunu farz etsek, diyor Cenab-ı Hak. Haraza, muhal farz, <gülüyor> zalim bir nefis, küfür yolunu, inkar yolunu tercih eden bir kişi, inkarı seçen bir kişi, hürriyetini o istikamette kullanan bir kişi, yüzündeki bütün varlıkların sahibi olsa kendi cezasını bertaraf etmek üzere efendim def etmek üzere kaldırabilmek üzere harcasa faydası olmayacak. Olmayacaktır. Bu ayet tekrar tekrar zikrediliyor Kur'an'da. Bir başka ayette bunu tamamlayan bu manayı ifade eden اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ اَنَّ ma مَا فِي الْاَرْضِ O insanlar ki kafir oldular, İslam dinini reddettiler diyor Cenab-ı Hak. İslam'ı din olarak tanımadılar. Kabullenmediler, tasdik etmediler. Yeryüzündeki bütün zenginlikler onlara ait olsa. Her şey onların olsa, evimizle yetmez, tamam? Ve mislehu ma ve o servetin yanında onun bir katı daha olsa diyor Cenab-ı Hak, ikiye katlansa dünya serveti, liyftedü bihi, onu verip de kurtulması için ma tuqubileminhu. O dünya servetinin iki katını azaptan kurtulmak üzere verenlerden kabul edilmeyecektir, diyor Cenab-ı Hak. Kime veriyorsun ya? Verdiğin her şey onun verdikleridir zaten. Yani zengin geçinenler kimin zenginleri bunlar? Sahibi bulundukları her şeyin halik Allah, veren Allah. Canım ben çalıştım ben. E durdursana madem senin hünerindir bu. Saniyelerle geri aldığı zaman niye durduramıyorsun onu? İstediği saniyede alır. Verdiğini zerresini bırakmayacak şekilde geri alabilir ve hiçbir güç de bunu engelleyemez. Şimdi niçin kafir oluyoruz biz? Allah korusun. Yani bir adam kalkıyor, Allah'ın dinini reddediyor. İslam dinini tanımıyor. İslam dininin yerine bir şeyleri oturtmak istiyor. Efendim dinin yerine demokrasiyi koyacak, laikliği koyacak, çağdaşlığı koyacak. İnhiye <gülüyor> illa esma'un semmeytumuha Kur'an çok söyler. Bunlar sizin ve babalarınızın yakıştırdığı, uydurduğu bir kısım tabirler. Ma nezzelallahu bihamin sultan. Ma enzzelallahu bihamin sultan. Bunların doğru olduğuna, hak olduğuna dair Allah'ın indirdiği hiçbir delil yok elinizde. Tamamen kafadan atıyorlar. <gülüyor> yani doğru diye sarıldık, Efendim, bir kısım güçlerle müdafaa ettiği, bir kısım güçlerle yaşatmak istediği şeyin doğru olduğuna dair elde en küçük bir delil yok. Hak olduğuna, gerçek olduğuna dair hiçbir delil yok. Hakkında delil olanı reddediyor, doğru olduğu yüzde yüz sabit olanı reddediyor insan, delile dayanmayan ispatı mümkün olmayan bazı sapıklıkları da müdafaa ediyor. Yaşatmaya çalışıyor. Bunlardan ne çıkar? Efendim, inkara sapıyor adam. Niçin inkar eder? Bizi inkara sürükleyen sebepler arasında ne vardır? Servet var. Yani birçok kişiyi kafirleştiren İslam'dan uzaklaştıran İslam'dan koparan sanki Müslüman olanın zengin olması suçmuş gibi yahut İslam'da kalan zengin olamazmış gibi bir zihniyet yayılarak adam dininle vazgeçiyor servete ulaşmak için öyle sanıyor canım menliğine bağlansam din borsayı yasaklıyor Öyle mi? Tabi. Ah o borsa başınıza neler açtı. Daha neler açacak? benim dindar olursam faizi engelliyor. O da birçok kişinin köküne kipri suyu döktü. Daha da neler dökecek? Faiz. Allah bir şeyi yasaklıyorsa odan kaçacaksın. Yani servet uğruna dinsiz olanlar var. Servet uğruna. Doğrudan doğruya ona erişmek için bir ayette Cenabı Hak Mekkelilerden bahsediyor ama yalnız Mekkelileri anlatmıyor, herkes anlatıyor. Ve tecali ona rızıkıyor. En ne kötü bu? İnkarcılığınızı, tekzibinizi, inkarcılığınızı rızık haline getiriyorsunuz diyor Cenab-ı Hak yani geçim yolunuz rızık kapınız zengin olma yolunuz inkarcılığınızdan geçiyor bunu şöyle biraz daha açalım Beytullah'ın içinde Beytullah'ın içinde Allah'a kulluk yapılmak üzere Yeryüzünde yapılmış olan en eski bina. İnne evvele beyt ilk bina. İnsanlar için inşa edilmiş ilk bina diye Kur'an-ı Kerim'den bahsediliyor. Onun içine müşrik Araplar 360 tane kutu yerleştirdiler her tarafına. Kimisi içindeki kimisi duvarlarındaki kimisi üstünde bile bu putların bir kısmı heykeller şeklindedir, mücessemdir, Kur'an bunlara vesen tabiri diyor, evsan, heykeller şeklinde. Bir kısmı da esnam, sanem şeklinde yani resimler şeklinde. Ama 360 tane puta tapınan her kabilenin Beytullah'a yerleştirilmiş bir putu var. Ve sene içinde en az bir kere, bazen birden fazla da olabilir, panayırlar olur, çeşitli fuarlar diyelim bugünkü dille olur, efendim, gelirler hem ticaretlerini yaparlar, hem de putlarını ziyaret ederler. Tabi putunu ziyaret etmek üzere Mekke'ye gelen her kabile, Mekke'de birkaç gün kalıyor, birkaç gün kalıyor, orada kara bırak, alışveriş yapıyor, yiyor, içiyor filan, orada mutlaka bir gelir kaynağı Bekeller, Tabi Allah'ın birliğini inkar edecek ki adam, Allah'ın birliğini inkar edecek ki bu futlar devam etsin. Allah bir birdir deyince, Beytullah bütün bu putlardan temizlenince, putları ziyaret için gelenler gelmeyecekler diyorlar. Gelmeyecekler, onların bıraktığı paralar da kesilecek. Yalnız bu iktisadi durumu devam ettirmek için, bu ekonomik savaşı yürütebilmek için Allah'ın birliğini inkar ediyorlar sorunca, bu yeri göğü kim yarattı? Allah diyorlar. Kendileri cevabı böyle veriyor. Her şeyin yaratıcısı Allah. E niye böyle? Olmaz diyorlar. Çünkü biter bu iş. Halbuki bilmiyor ki zavallı. Bundan sonra o tek olan, o bir olan Allah'a kulluk yapmak üzere yine o Beytullah'ı ziyarete gelecek. Bu defa bir kabile olarak değil, bütün bir insanlık gelecek. Hac nedir? Dünya çapında bir birliktir. Ne Yahudilikte, ne Hristiyanlıkta, Müslümanların hac yoluyla eriştiği o muazzam topluluğu sağlamak mümkün değildir. İnancının gereği, tamamen kendi isteğiyle, hiçbir baskı, hiçbir zorlama olmadan kendi mücadelesiyle yeryüzünde böyle bir topluluk daha düşünülemez. İşte onu da parçalamaya çalışıyorlar. En azından 70 günü üçe bölelim diyor adam. Niye illa arefe günde sıkıştırıyorsunuz bunu? Zilhiccenin son 10 gününe sıkıştırıyorsunuz bunu. Bir kısmını Şevval'de yapalım. Bir grup Şevval'de gitsin. Bir grup Evrenim zil Kadir'e de gitsin, bir kısmını özel hicide de gitsin diyor adam. Ama öyle indiriler adam. Ya kafir zannediyor ki Efendim bu güç hiç elimden gitmez. Günahkar zannediyor ki bu güç hiç elimden gitmez. En güçlü adamlar bile yüzünün en zayıfı haline gelerek bu alemden çıkıp gidecektir. Buradan giderken kimse güçlü sıfatıyla gidemez. Ne gibi gidecek? En fakir, fakirlikten çıplak hale gelen bir adam gibi buradan gitmek zorundadır. çıplak. Senin atlas elbiselerin varmış, şüpek giyer misin? Altınlarla bezenir misin? Bunlar sökmez. Ziya Paşa güzel ifade eder. Ya bisleri kemhada, ya viranede can ver. Çün bayu geda hake beraber girecektir. İster muhteşem kâşanelerde, saraylarda can ver. İstersen viranelerde diyor, izbe yerlerde kenar köşe çöplüklerde can ver. Fark etmez. Fark etmez. Beylerle, paşalarla, dilenciler toprağa birlikte geleceklerdir diyor. Hiçbir şey fark etmez. Her birinin gireceği yer aynıdır. İşte kafir kabir olur. Niye? Servete ulaşmak için. Niye? Niye? rızkı geçim kapısı yapmış. Yani İslam'ı reddetmek onu kazandırıyor. Bugün bu basında, bu medyada dilleri ötenler, kalemleri zehir damlayanlar inkarcılığının bedelini alıyor. Yani İslam'a ne ölçüde saldırabilirse, ne ölçüde Müslümanlara küfredebilirse o kadar yüksek bedel alıyor kararlı. Adamın inkarcılığı geçiminin kaynağı. İşte Allah buyuruyor ki rızkınız yani inkarcılığınızı rızık kaynağı haline getirdiniz. Allah'ın birliğini inkar ediyordu Mekkeli. için, O iktisadi hayatı devam ettirmek için. Bugün niçin İslam gelsin istemiyor bir kısım servet erbabı ki asıl engel olan Birçok yerde patronlar. Niye? Adam İslam dışı bir sistem oturtmuş. ve İslam gelirse onu tırpanlayacak tabii. Tırpanlayacak, şuradan ayağını biraz çek diyecek, şurada ayağını biraz uzak diyecek, kolun fazla çıktı diyecek, bırak. Ha onu bir düzene sokacak. Ben alıştığım gibi giderim diyor. Alıştığın gibi gidemeyeceksin. Ne kadar giderim dersen de gidemeyeceksin. Bir gün dur diyecekler. Dur diyecekler. Bunu herkes bilmesi lazım. Kimisi de şöhreti için kafir oluyor. Yani öyle bir şöhret hastalığı var. Bir yerlere tırmanmak istiyor. Bir yerlere erişmek istiyor. Şöhrete giden yol dinsizlikten geçiyorsa... Dinsizlikten geçiyorsa, ne yazık ki bugün şehrete giden yollar dinsizlikten geçiyordu. Ne yazık ki bugün öyle oluyor. Birçok adam böyle. Niye inanmazsın? Niye inanmazsın? Ve canım ben bu camideki Müslümanlar gibi, bilmem filan tekkedeki dervişler gibi inanırsam, beni olduğum yerden uzaklaştırırlar. Şöhretim biter diyor adam, şöhretim biter, saklanmak zorundayım. Bunun en açık örneğini Peygamberimize çok büyük hizmetler vermiş olan amcası Ebu Talip de verelim. Sekiz yaşından itibaren Peygamberimizin terbiyesiyle meşgul olan, yani onun himayesini alan diyeyim, onun terbiyesini bizzat Allah veriyor. Edde beni, edde beni, Rabbi, beni Rabbim terbiye etti diyor Peygamberimiz. Ve ne güzel bir terbiye verdi bana. Bizzat Allah'tan eğitimini alıyor. Ebu Talib'in Müslüman olması için can atıyor Peygamberimiz. Bu amcasının öz amcası, babası Abdullah ile Ebu Talib, anne baba bir kardeş yani o sıcaklığın orada da bir belirtisi var cevaplıyor ama oluyor şu türlü ayet indi inneke la tehdi men ahbet velakinallaha Allah men yeşa habibim sen sevdiğin arzu ettiğin kişiyi hidayete imana sevk edemez. fakat Allah dilediğini sevk edecek ama ne çok arzu ediyor peygamberimiz Ölmek üzere, yaşlı bir adam. Geldi peygamberimiz, yalvarıyor. Amca diyor. Bir kere la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah söyle. Gidiyorsun artık, son. Ne diyor? Kureyş kadınları. Bu cümleye dikkatinizi çekerim. Eğer Kureyş kabilesi içindeki kadınlar, Ebu Talip, ölüm korkusuyla Müslüman oldu demeselerdi. Ölümden korktuğu için iman etti Müslüman oldu demeselerdi dediğini söylerdim diyor Peygamberimize. Ama böyle diyecekler benim için diyor. Ve diyemedi. Öyle gitti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyemeden ki atabiliyor musun? Şimdi birçok adam için katil olmuştur, şöhretten dolayı. <gülüyor> Ve yarışta yani zalim olanı zulme sevk eden bir sebep var. Ama bütün dünya servetine küfrü sayesinde erişse bütün şöhretleri, bütün servetleri, bütün şöhretleri olmak karşılığında elde etmiş olsa, en büyük imkanları bulsa ve kurtuluşu için bunları feda etmeye kalkışsa diyor Cenab-ı Hak, kabul etmeyecek. E ne diye boşuna kendimizi mahvediyoruz? Ne diye mahvediyoruz? Cemaat aklımızı başımıza alalım. Ömür sınırlıdır bitiyor. Her nimeti tekrar tekrar yaşama şansımız var. Evini senelerce kullanırsın, elbiseni birkaç defa giyersin. Fakat ömür öyle bir nimettir ki onu bir kere yaşama şansın var. Bir daha yaşayamayacaksın. Bu geçirdiğin ömrü bir daha geçiremeyeceksin. Gitti. Nasıl gittiyse söyle gitti. İşte burada akıllı olmanın, şuurlu olmanın gayretini gösterelim. Hava gene soğuk. Yalnız devamlı surette ikaz ediliyor. Fakat bu işte olmuyor. Şimdi namaza kalkarken şöyle öne doğru ama omuzlarınız değsin birbirine. Korkmayın. Arada şeytan dolaşmasın. Yani biz şimdi şöyle bir helsefeye mi kapılıyoruz? Böyle çok sıkışık namaz kılmanın ne manası var canım? Cami müsait, cami müsait de olsa böyle sıkışarak kılacaksınız. Omuzlar birbirine sürtünecek, temas edecek yani biraz daha geniş olsaydı daha iyi olurdu diyecek kadar yaklaşacaksınız. Saflar arasında boşluk olmasın, şeytan dolaşır diyor Resulullah Saflarınızda eğrilik olmasın kalplerinizin yamukluğunu gösteriyor hem düz olacak parmaklar ayak parmakları aynı hizaya gelecek askerlik yaptınız çoğunuz aynı hizaya getiriyorlar safta da böyledir ve saflarda sık olmalı dışarıda kalan kardeşlerimizi mutlaka içeri almalıyız Almaya çalışalım Gücümüzün yettiği kadar böyle ayağa kalkıyorsunuz, hem sıklaşıyorsunuz hem de öne doğru yaklaşıyorsunuz inşallah. Dillahi'l-Fatiha. <gülüyor>